Bizleri merhametine mazhar eyle ya Rabbi Amin. Gayri daha fazla ağlatma ya Rabbi Amin. Gayri daha fazla ağlatma ya Rabbi Amin. Ya Erhamer Rahimin Ya Zel Celali ve ikram İkram ne diyeyim ki Sen Erhamur Rahimin'sin Sen Celal ve Kemal sahibisin Sen biliyorsun ki 14 asırdan beri Mezarında ümmetinin haline nigahban bulunan o senin Habibim dediğin Ve onun da sana Halil'im dediğin, Senin benim Abdüm ve Resulüm dediğin Tebcil ettiğin Kainat onun etrafında döndürdüğün O Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Her açılan asırla Her açılan yeni seneyle Her açılan yeni bir mevsimle Acaba benim için neler yapıyorlar diye bekliyor Başını kaldırıyor kendi adına şeddiri rihal eden kervanları gözlüyor. Eğer o istikamette kervanlar ona kadar ulaşmazsa ya Rabbi, şimdiye kadar dilgir olan ve inkisar içinde yolları bekleyen Habibi Edib'in daha da dilgir olacak ve daha da inkisara gark olacak. Sen Habibi Edib'ini inkisardan helas eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Şu vatan, şu toprak, şu mabetler inancın omuzu üzerinde gelişti Buraları bize emanet eden insanlar Sana inanan insanlardı Allah yolunda mücadele ederken Resulullah yolunda mücadele ederken Senin yüce adını ila etmek Habibi edibinin yadı cemilini Ebedlere kadar devam ettirmek için Mücadele ve mücadele ediyorlardı Belli bir devreden sonra bu, iş, bu işin kadrini ve kıymetini bilmezlerin, kadir sarın eline geçtim. Ama bu işin çok sağlam bir kökü vardır. Ve bu kökten de şimdi bir kısım sürgünler başlamıştır. Çimenler başlamıştır. Yeryüzünde çemenler baş göstermeye başlamıştır. Karın kalktığı her yerde hemen dünyanın her bucağında kar çiçekleri pırıl pırıl arzendam etmeye başlamıştır. Sen bu bahar çiçeklerini hitama erdir ya Rabbim hizan ve husranla bizlere, bizleri yeni bir inkisara, yeni bir hizana maruz bırakma ya Rabbim Amin. ya Erhamer Rahimin ve ya Ekremel Ekremin Habibi Edibi'nin miraç yaptığı bugün de kalplerimizden bizlere de miraç yapmayı muvaffak eyle ya Rabbim Samimi, samimiyetle hüsnüniyetle ve ihlasla ellerini kaldırıp sana dua eden şu cemaati sana kullukta ebedlere kadar daim eyle ya Rabbim. Dinine hizmette kaim eyle ya Rabbim. Kur'an'ı yeryüzünde cemaatsız bırakma ya Rabbim. Hz. Muhammed'i cemaatsız bırakma ya Rabbim. Bizleri sahipsiz bırakma ya Rabbim. Baştakilerin kalplerine derin ve şuurlu iman ihsan eyle ya Rabbim. Bu milleti ebedlere kadar payidar eyle ya Rabbim. Dünya muazenesinde bu millete ağırlık lütfeyle ya Rabbi. Amin. Dünyada ve ahirette bizlere hasene ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bize terettüp eden vazifeyi hakkıyla edaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Başlanan bu dönemi sonuna kadar götürmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme ya daimel fadli alel bariye Ya basıta el yedeyni bil atiye. يا صاحب المواهب السنية، يا غافر الذنوب والخطيام، صلِّ على محمد خير الوراسجيا، واغفر لنا ذنوبنا في هذه الشهر، واغفر لنا ذنوبنا في هذا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة، يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسناً. وفي الآخرة حسنةً وقنعذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا لا تآخذنا إن نسينا واخطأنا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 وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وصلى الله على سيدنا وسندنا ve şefii günahlarımıza ve mevlamız Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak bu caminin açılmasını mübarek eylesin, hizmete muvaffak kılsın. Mirac-ı hepiniz hakkında müteyemmin ve mübarek eylesin. Sinelerinizdeki aşkı sizi iman ve Kur'an hizmetine sevk edecek şekilde coşkun eylesin. Dertten şakaklarınız zoklasın ve sineleriniz imana ve Kur'an'a hizmet aşkıyla yansın tutuşsun. Amin. Hepinizi Allah birer kor haline getirsin. Amin. Düştüğünüz her yerde bir meşale haline gelin. Amin. Ve orayı aydınlatın. İraç hormatine bu böyle olsun inşallah. Amin. İstirhamımı tekrar edeyim. Kimseye küsmeyin, darılmayın. Döven elsiz, Yunus'un diliyle sövene dilsiz ve şayet takaret ederlerse gönülsüz olarak yolunuza devam ediniz. Engebeler karşınıza çıkabilir. Kem talih kimseler engelleyebilir. Şomazlar kötü şeyler söyleyebilir. Önemi yoktur. Biz maddi manevi füyüzat isterinden fedakarlıkta bulunmuş kimseler. Gözümüzde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu. Milletin imanını selamette görme arzusuyla yanıp tutuşan kimseleriz. Bu vaziyetimizde cehennemin alevleri içine koysalar biz o ızdırabı duymayacağız. Ama milletin imanı tehlikede olursa cehennemin içinde yanmaya razı olduğumuzu da itiraf ediyoruz. İlan ediyoruz bütün dünya duysun. Maddi manevi hiçbir isteğimiz yoktur. Sizin bu mevzuda bu inançtı peymanınız olsun. Maddi manevi hiçbir şeye talip olmayınız. Sadece Allah'ı isteyiniz. Sadece Resulullah'ı isteyiniz. Bu onlara muhtaç gönüllerin o duygu ve o düşünceyle mamur olması için elinizden gelen şeyleri yapmaya çalışınız. Ben sizin huzurunuzda hissiyatınıza tercüman olarak sizin namınıza Allah'a ve Resulullah'a söz vermiş olayım. Ya ilah alemin sana bir kere daha söz veriyoruz. Senin yolunda gidecek, senin yolunda hizmet edecek ve bu ahdi peymandan ayrılmayacağız. Peygamberinin elini sıkıp Akabe'de ona söz verenler gibi Malımız, canımız, her şeyimiz gidecek Ama sinelerde sen yoksan şayet Buna hiç üzülmeyeceğiz Senin yokluğuna üzüleceğiz Gönüllerimizde Allah yoksa işte ona üzüleceğiz Bunun dışında hiçbir şeye üzülmeyecek Ve hiçbir tasaya kapılmayacağız Bu evvel ve ahir ahdü peymanımızdır Varsın mülhit bunu anlamasın Varsın küfür yobazı bunu anlamasın Varsın inkara sapanlar bunu anlamasın. Varsın müminleri bir şaki gibi adım adım takip eden bunu anlamasın. Ben biliyorum ki bir gün inşallah Allah bu vatanın ve bu milletin bütün fertlerine bu hakikatları vicdanına duyuracak, kapalı gözleri ve kalpleri açacak, hakikati ayan beyan görecek ettiklerine bin pişman olacaklar. Ve o güne kadar karşınıza çıkan şeyler sizi sindirmesin ve yıldırmasın. Hak kervanı yol almış gidiyor. Her vadide binbir geda nida ediyor. Ve Allah bu nidaları dinliyor. Karıncanın sesine cevap veren, mikrobun avazını duyan Allah bu sesleri duyuyor. Cevap vermemesi mümkün değildir. Ödûni es-secib lekum. İsteyin beni vereyim size. Allah isteniyor, Resulullah isteniyor ve bu duaya icabet edilecektir. Diri etmeyin, ümitsizliğe düşmeyin. Yeis mani her kemaldir. Sineleriniz ümitle coşsun, imana ve Kur'ana hizmette küheylan gibi koşunuz. Rabbim! Bulutuftan sizleri göz açıp kapayıncaya kadar dahi mahrum eylemesin. Amin. Yar ve yardımcınız olsun. Amin. Ben ne kadar istiyordum, günahlarımın dökülmesi için sizlerle sarmaş dolaş olayım teker teker. Ama takdir edersiniz, bu kadar insanı böyle bir külfete sokmak hem zaman alacak, saatler alacak, hem de benim zaten ölümle kucak kucağa, burun buruna, Zavallı ve sefil ruhumun bu kadar şeyi ta taşımaya takatı yoktur. Bağışlarsanız sizin nur saçıp, nur döküp bıraktığınız yerlerden, aralarınızdan hakikat gamzeden çehrelerinize bakarak geçip kendi gideceğim yere geçip gideyim. Bana bu kadar lütufta bulunduğunuz, simalarınızı bana er endam aynası gibi arz ettiğiniz için Rabbim namına sizlere teşekkür ederim. Ben böyle bir şeye dilbeste ve teşhine idim. Rabbim sizlerle benim bu rüyamı tahakkuk ettirdi. Bu cami açılacak ve bir miraj olacakmış. Ben de bu mevzuda sizlerin hissiyatınıza tercüman olmak için buraya konuşma maksadıyla itildim. Liyakatım olmamasına rağmen böyle bir şey itmedim, irdemedim. Çıktım, kulak şey ettiysem, sizi rahatsız edecek söz söylediysem şayet, Rabbimin affına sığınır sizden de özür dilerim Rabbim bu kadar kusurum içinde bunu da bağışlasın Allah hepinizden ebeden razı olsun الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع جنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والنوسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين رضوان الله تعالى عليه الأجمعين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 رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا مكن عذاب الناس والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القرشي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين يا أرحم الراحمين Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz kardeşlerim, mübarek ay, mübarek günler, mübarek saatler, feyizli dakikalarda Allah içinizde niyeti en derin olana göre hepinize mükafat ihsan eylesin. Ramazan'ın bizden ayrılacağı son günlerini yaşıyoruz. Yaşayabilsek Allah yaşatsın. Bir feyiz, yümün ve bereket ayıydı. Devlet kuşu gibi o devlet kuşuna başı açık olanların başına kondu ve şimdi gerilimi içinde Kalkmaya, uçmaya, uzaklaşmaya hazırlanıyor. Hz. Sadık'ı Masluk'un dilinde, yazıklar olsun ona ki Ramazan'ı idrak etti de Allah'ın mağfiretine mazhar olmadı. Mefhumu muhalifine arz edeyim, ne mutlu onlara ki Ramazan'ı idrak ettiler, Allah'ın mağfireti, hediyesi ve behyyesiyle Ramazan'dan ayrılıyorlar. Öyle ayrılır inşallah Ramazan'dan. Bu sene 1990 senesi Ramazan'ın haleti, nezini yaşıyor. Size hayat üfledi. 26-27 gün size hayat üfledi. Solukları bitti. Ve o tükenme dakikaları içinde, tükenme günleri içinde. Üflediği hayatı, nefrettiği hayatı, teneffüs edip iliklerinize sindirmişseniz, siz bir sene yaşayacaksınız. Ve öbür tarafa Allah uzun ömür versin, intikal ettiğiniz zaman, seneler yaşayacaksınız, asırlar yaşayacaksınız. Zira içinde bir gece var ki, yine sadık Masluk'un ifadesiyle, لَيْلَةُ Kadir, Kadri yüce o gece, kadri bilinmesi gerekli olan o gece, hayır min 1000 şehit 80 seneden 80 küsur seneden daha hayırlıdır. Ha bir ömür yaşamışsınız. Ha Ramazan yaşamışsınız. O Ramazan içinde kadrini bildiğiniz, takdir ettiğiniz, ona karşı kadir şinas davrandığınız bir Leyle'yi kadir idrak etmişsiniz. Etmişsinizdir. Ya onun satımailinde bulunuyoruz. Veya onu arkada bıraktık, bayrama doğru gidiyoruz. Zira yine Sadık-ı Masluk, doğru sözlü bize buyuruyor ki onu Ramazan'ın son 10 gününde arayın. 21'inde, 23'ünde eyvah onlar arkada kaldı. 25'inde ve bu akşamda, önümüzdeki akşamda 27 bağrını açmış. Bari bende diyor, ben barımı açtım. Siz de kanatlarınızı açın. Açın ve üveyk gibi şahlanın. Bu uçuşla Allah'a ulaşacaksınız. Resulullah'a ulaşacaksınız. Siz böyle bir sahile çadırlarınızı kurmuş, aram ediyorsunuz. Sizi bekleyenler var. Sürprizler. İki adım ötede sizi bekleyen sürprizler var. Melekler sokakların başında karşınıza çıkacak. Selam size diyecekler, Emre eman, her türlü minnet ve meşakkatten, sıkıntı ve darlıktan, küfrün tazyikinden, dalaletin boğuculuğundan kurtuluş olsun size, emana eresiniz diyecek, köşe başlarında sizlere selam çakacaklar. Bu onların dünyadaki selamları, benden mübalağa yok, bunu Kur'an diyor. Tenzelu'l melaiketu ve'r ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emrin selam. Selam hiye hatta matla'i'l Önünüzdeki şafakta yeni bir aydınlık şafakla sökerken karanlık gecesini yaşayan sizlere Allah şafak ihsan eylesin. Yeni bir şafak sökünceye kadar melekler size selam diyecekler. İyi bir gece yaşamışsanız, yaşamış olun inşallah, yaşasın Allah. Ötede bir adım daha atacaksınız. Meleklerin selamıyla karşılaştığınız yamaçların ötesinde bir adım daha atacaksınız. Yeni bir ses, yeni bir nefes duyacaksınız. Cennet kapıları ardına kadar açılmış. Selamun aleykum sı bütün fadhuhuha halidin diyecekler size niçin? Çünkü 80 küsür sene Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin aile ömrü budur. 80'i geçenler azdır. 80'in sağında solunda, altında üstünde dökülenler çoktur. Bir insan yaşasa ancak 80 sene yaşar. 90'da yaşasa onu rüşte erme rüşterme çadır. onu 15'e rüşterme çadır. Demek ki hayatında yakalayıp ihya ettiği kadir gecelerinden bir tanesine zafer tahtını kurmuşsa onda başarılı olmuşsa bir ömrü nurani yaşamıştır. Allah'ın lütfundan beklenir bu. İmam Rabbani diyor ki bir anı seyyale vücudu enver Binlerce sene vücudu ebtere müreccahtır. Bir dakika aydın hayat yaşadınız. Bin sene boş ve karanlık yaşamadan bin defa, yüz bin defa daha hayırlıdır. Siz bir gece yaşıyorsunuz. Düne soluklarınızı kattıysanız, mızrabınızı iniltiyle Allah'ım senin için vuruyorum dediyseniz ve ikinci defa elinizi kaldırıp mızrapla bam deline dokunmak üzere bu gece hazırlanıyorsanız, bir 80 sene darıcık da hazır sizin için. Bir 80 sene yakalarsanız, selamunaleyküm di bütün fatkhulu hakalidin sizin için hazır, hazır olsun. Allah benim için de hazırız. Kadir gecesini size arz edecek değilim, onu ne güzel fezail ve fevâgılî ile mübarek hocalarımız naklettiler, edecekler. Daha Allah uzun ömür versin, kent sene onlardan dinleyeceksiniz. Ama ben bir mübarek günün, bir mübarek gecenin satı mailinde bulunmanın hakkını vermek için, ya ona giriş noktasını tutmuş bulunuyoruz veya çıkış noktasını tutmuş bulunuyoruz. Dilerim bu gece ve yarınki gece olsun. Siz ciddi bir metafizik gerilimle onu yakalayın. Onu tam halledin. Ondan tam istifade edin. Tam sağın. Sütün damlasını bırakmayın Kadir Gecesi'nin memelerinde. Emin, eme bildiğiniz kadar zerrese kalmasın. Öyle doyun ki Bundan sonra kıyamete kadar bir yudum süt almasanız, feyizden, feyzi akdesten, mukaddesten bir yudum su almasanız manevi hayatınızın devamı için yetsin size o öyle emin, öyle değerlendirin. Bir vesileyle arz etmiştim. Mümin yapacağı her şeyi veda ediyor gibi yapmalım. Hazreti Sadıku Mastukun Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hayatı yaşadığı gibi yaşayın. Ne olur, ne olmaz deyin. Önümüzde bir gece var. Böyle bir gece bir daha ya nasip olur ya da olmaz. İyisi mi? Nasip olmaz diye hesabımızı ona göre yapalım. Yapalım, onu öyle değerlendirelim. Öyle bir Kadir Gecesi değerlendirelim ki, eğer şu ana kadar hayatımızda böyle bir Kadir Gecesi değerlendirmedi bir kere hayatımızda Kadir gecesi değerlendirmiş olalım, bir kere değer olsun. Kadir zaten takdir demektir. Kadir, Allah'ın sizin hakkınızda yapacağı takdirler. İşler, i̇ster kader defteri olsun, kader kitabı olsun, isterse takdir bakışı olsun. Ama takdir bakışları, takdir bakışlarıyla karşı karşıya gelir, iç içe girer, mütekabil hale gelirse o zaman istifadeli olur. Yani siz, kadir şinas olarak hareket ederseniz, kadri bulmuşluğu çok iyi değerlendirirseniz, kadrin kadrini bilirseniz, Allah kadri hakkınızda kadir yapar. Kadir şinaslığa bağlıdır. Onun için koca İmam, İhlas imamı, Ebu Hanife der ki, Kadir gecesi senenin 365 günü içindedir. O, senenin her gecesini kadir bilenlere, bağrını açar, gel ben seni bekliyordum. Nitekim sen de beni bekliyordun. Her gece zulmet eteklerini insanlığın başına saldığı zaman ben ağımı gerip sizi bekliyordum yakalamak için. Siz de beni bekliyordunuz. Ve şimdi beklemeler iç içe giriyor. Kadir sizi bekliyor. Siz de Kadir'i bekliyorsunuz. O Kadir bilmişlerin gecesidir. Kadir şinasların gecesidir. Ama Öyle düşünüyor, öyle bir zan besliyor, daha doğrusu öyle bir zan besleme lüzumunu duyuyorum. İnşallah siz hayatınızın her gecesine aydınlık alemden iki rekat teheccüd namazı, bir bitir namazı, hiç olmazsa bir yastı namazı ve arkasından sabah namazın edaniyeti eklemiş, o gecenizi aydınlatmışsınızdır. Geceyi ihya etmiş sayılırsınız. İhya ettiğinizden dolayı da Kadir gecesiyle inşallah buluşacağınız gecede o muarefe gösterecek. Size tanış çıkacaktır. Siz de her gece ihya ettiğiniz için onu tanıyacaksınız. Tanıyacak ve o geceyle inşallah birleşecek, bütünleşecek ve tam istifade edeceksiniz. Ben size ruhun dinamiklerini arz edecektim. Ramazan onu göstermesi bakımından çok önemli. Berati istihlal nevinden size arz etmeye çalıştım. Kadir gecesini yakalama mevzuunda göstereceğiniz hususlar da ruhun dinamikleri mevzuunda çok önemlidir. Siz büyük vazifeleri eda etmeye hazırlanan cemaat olarak Ruh insan olma mecburiyetindesiniz, irade insan olma mecburiyetindesiniz, dünyanın dört bir yanında kundakçıların meydana getirdikleri yangınları siz söndüreceksiniz. Çiğnenen ırzı çiğneyenlerin elinden siz kurtaracaksınız, Paymal olan namusun imdadına siz yetişeceksiniz, mazlumun iniltisini siz keseceksiniz. Salim'in hayhuyuna siz son vereceksiniz. Yeryüzü vahşet dönmüştür. Akif'in dediği gibi sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi? Fevza bütün afakı sarmıştı zeminin. Anarşi bütün afakı sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. İnsanlık birbirini yiyor. Planlar birbirini yemek için hazırlanıyor. Ve hedef insani duygular, insani düşünceler. Buna karşı ruh insanı olarak, irade insanı olarak, ruhun dinamikleriyle bu fitnenin, fesadın üzerine yürüyecek, bu yangını bir kere daha göğüsleyecek, söndüreceksiniz. Tarihin aslan yürekli Rişar dediği, tilki kadar dahi yüreği olmayan, bir sürü çapulcuyla, İslam'ın üzerine üşüşmüş, bir şeyler yapmış, aslanlıklı alakası yok. Ama onun fazilet mu'ab diyebileceğin bir yanı vardı. Selahaddin'i tanıma, İslam büyüklerini tanıma, Nureddin'i tanıma, kılıç aslanı tanıma sayesinde. Geriye döndüğünde şöyle dedi, bir kere daha Müslümanlarla savaş mı, kat'a asla diyordu. Çünkü Selahaddin bana fazilet öğretti. Selahaddin bana insanlık öğretti. Bir kere daha Selahaddin'in torunları, Kılıcaşlanın torunları, Alparslanın torunları, bir Cuman gürü beyaz kefenine sarılıp ölürsem bana şöyle yapın diyen Aslanın, Alparslanın torunları, bir kere daha insanlık rahleniz önünde biz çökmüş, ona vereceğiniz dersi bekliyor. Bu dersi vermede geç kalmayın geç kalmayın erken davranın ah هسه rehlik etmeyin benim gibi kalp zayıfların gayri tahammülü kalmadı huzur Rasulullah'a Resulullah'a giderken sesin solun, ebetlere masar olsun sarımolla ah هسه rehlik etme rahmetleyip huzur ediyor bu iltilıya merhamet eyle ve geç kalma erken gel diyor Erken kalk, erken doğru, kadri mi değerlendirirsin, Ramazanımı mı değerlendirirsin, Allah'ın sana hususi lütuflarını mı değerlendirirsin, bayramımı mı değerlendirirsin, hocaların sözünü mü değerlendirirsin ve Allah'ın şu mübarek ülkede hizmet için sana bahşettiği çalışma atmosferini mi değerlendirirsin? Neyi değerlendirirsen değerlendir. Karşı tarafın alçakı, alçakça basıncı, senin yüksek ve seviyeli basıncın bu karşı karşıya gelmekle rahmete vesile olacak yağmur yağacaktır. Rahmet bağrını yağacaktır. İşte sen bunun için şahlan, o yüksek basıncı meydana getir. Alçakça yarı bağrında boğ, bütün sesleri boğ bağrında, faziletinle boğ. İnsanlığınla bu utandır onları, utansın ve geriye dönsünler. Ruhun dinamikleri dedim. Siz bu işi onlarla aşacaksınız. Ruh gücünü elde etmeden bunlar aşılmaz. Benim bir ümidim var. Rabbimin bu millete merhamet etmesi mevzuunda yitirmediğim bir ümidim var. Hiçbir işe yaramayan bir ömrüm var, onu yitirdim. Gençliğimi kaybettim, hiçbir şey kazanamadım, bir müslümanlığım vardı bir kar elde edemedim, Beyhude yaşadım. Akif'in ifadesiyle iki Mısra'ya sıkıştırılmış koskocaman bir ömrü eder. Baktım baktım inledim. Bakılacak yanım yoktur. Ama ben bakıyorum. Acaba bir gün Allah bakılacak bir yan ihsan eder mi diye bakıyorum. Bir hal zuhur eder mi diye bakıyorum. Başkaları 70 yaşında da ümitlerini kesmemişler. Cüneyt, ben iki sene yaşadım diyor. 70 yaşından sonra. Sultanım, yaşamadığı dönem hangi dönemdi? Nasıl bir döneme yaşamadım diyordu. Yaşadım dediği hangi dönemdi bilemiyorum ama. Gerçekten yaşamayan birisi varsa, 50 senesini suya atmış, sonra da ters istikamette yürümeye başlamış. Birisi varsa o da işte benim. Ama bir şeyim var, bir ümidim var. O rahmet engine karşı, sonra şefaatkâni Hazreti Ahmed-i Mahmud'u Muhammed Mustafa'ya karşı ümidimi yitirmedim. Ve son zamanlarda içimde bir ümit halinde türlenen bir ikinci ümit saiki var. O da sizlersiniz. Sizin gibi yeryüzünde Simaları hakikat gamz eden, Drakşan Çehreli, Hazreti Muhammed cemaati, gençler topluluğu sizlersiniz. Hep derin ümit besledim. Bu rüyayı sizin gerçekleştireceğiniz ümidini besledim. Bu hülyayı sizin gerçekleştireceğiniz ümidini besledim. Bana düşmezdi bu iş, içinizde yaşıyordum. Ama başka gamım, başka tasam, başka endişem olmadığından dolayı hep oturdum, sizin kaderinizle alakalı şeyleri düşündüm. Fakat bunu devlere has, o geniş buğutlarıyla Mevlana ikval düşünmüştü. Mehmet Akif düşünmüştü. Şairi şehrimiz, ızdırap şairi, çile şairi düşünmüş. Izdırapla inlemiş, inlemiş, inlemiş, inlemiş, inlemiş, gitmişlerdi. Bu asrın çileli insanı, ızdıraklı insanı, başımdaki saçlarım adedince başlarım olsa, her gün biri alınsa, hakikati Kur'aniye'ye feda olan bu baş, zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyen, Aa! büyük baş, milletimin imanını selamette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyen, büyük baş, ne yapayım? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir bahar da geleceksiniz, diyen büyük baş. Sizi bekleyen onlardı, göz diken, gözünden de esirgiyen, bakarsan bir şey olur diye sizi endişeyle bakan onlardı. Varın benimkini de bir taklit sayın. Kitmire yakışan da yakışan da odur zaten. O kapıda ben hep taklit ettim, taklitle yaşadım, varsın olsun. Öyle bir sultana kitnirlik yapmak, yapmak cana minnettir bu, varsın olsun. Ruh insanı, irade insanı, cihanda bozulmuş düzenler, altüst olmuş şartlar, senin müdahale edeceğin, şefkatle müdahale edeceğin anı bekliyorsun. Bir muhalif rüzgar esmezse, her şeyi harman gibi savurmazsa, gelecek bütün ihtişamıyla inşallah senin olacaktır. Rabbin inayetiyle dedikten sonra senin olacaktır. El verir ki sen bir irade insanı, bir ruh insanı, bugün ruhun dinamikleri. Bir irade, bir ruh insanı olarak sana düşen vazifeyi arızasız, ve kusursuz yerine getiresin. Müsaadenizle, ruh dinamikleri dedim, kendimce önemsediğim birkaçını size sırasıyla arz etmek istiyorum. Sadece birkaçını. Enbiya-i İzam'ın evsaf bütünleşen birkaçını. Hz. Muhammed'i şahlandıran, onun ifadesiyle, bu vadiler mi dem tuttukça bihuş etti Davud'u. Davud'u dem tuttukça bihuş eden o dinamikler nelerdi? Hz. Musa'yı turlarda coşturan dinamikler nelerdi? Hz. İbrahim'e semaların yolunu gösteren nelerdi? Hz. İsa aleyhisselam'ı çarmıhlar altında bile sarsılmadan, hütur getirmeden Allah dedirken, güç ve kuvvet neydi? İşte onlarla iç içe olan sadece birkaç güç kaynağını arz edeceğim. İsterseniz buna, ben ruhun dinamikleri derken siz ruhun billorlaşması da diyebilirsiniz. Ruh billorlaşacak, ruh kendi gücünü kazanacak, ruh cesedin kaydından kurtulacak ve siz ruh insanı olacaksınız. Sırtınızda bir beden taşıyacaksınız. Fakat onun kaygılarına kapılmayacaksınız. Onun altında kalıp ezilmeyeceksiniz. Bir işkembe taşımayacaksınız. Cibril gibi kanat taşıyacaksınız. Mikail gibi kanat taşıyacaksınız. İsrafil gibi kanat taşıyacaksınız. Ve istihkakları varsa şayet hak etmişlerse Azrail gibi kanat taşıyacak. Azrail gibi millete davrananların, baş davrananların başına Azrail gibi ineceksiniz. Caydırıcı olarak, güç olarak, kanat taşıyacaksınız, ruh insanları olarak. Sadakat önemli bir dinamiktir. İsterseniz onu doğruluk manasına alın. Özü, sözü doğru olma manasına. Muhbir-i Sadık bize şöyle tavzik buyuruyor. اِضْمَنُوا لِي سِبْتَنْ اَضْمَنْ لَكُمُ Yedi meselede bana, altı meselede bana söz verin. Altı meselede bana söz verin, cennete girmenize söz vereyim, garanti edeyim. Siz bana söz verin, ben de cennete girmeniz mevzunda size söz vereyim. Ve bu arada başka fasıllarla alakalı fasılların oraya bırakarak, bu arada şunu buyuruyor. Konuştuğunuz zaman doğru konuş. konuşun. Konuşurken doğru olun. Zirasiz, zirasiz özü doğru olan insanlarsınız sözü doğru insanlar olun özü sözü doğru insan olun bu manada sıdık doğruluk inna sıdka yehdi ilel bir ve inna el yehdi ilal cennet doğruluk iyiliğe takvaya insanı çeker götürür bir takvada da insanları cennete ulaştırır bu manada fakat benim bahsetmek istediğim sadakat bu manada değil. Bu mahpus. Doğru söyleyeceksiniz. Doğru davranacaksınız. Cibril gibi doğru olacaksınız. Sadık-ı Masluk olan Hazreti Muhammed Mustafa gibi doğru olacaksınız. Emniyet telkin edeceksiniz. Güvenilir insan olacaksınız. Zira o peygamberlikle daha kanat açmadan alem ona şöyle diyordu. Muhammedur Resulullah As-sâdikul vahdil -emîn. Muhammed Allah'ın Resulü o as-sâdik el -vahd. sözünde doğru bir insandı. El-emin, emîn. Emind. Peygamber olmadan doğruluğunu başkalarına kabul ettirmiş. Doğru bir insan olarak vicdanlara taht durmuş. Bir gün gelecektir. Ben peygamberim diyecektir. Cahiliye insanı şöyle diyecektir ona karşı. Şimdiye kadar 40 küsür yaşına kadar bize karşı bir kere yalan söylemedi. Bize karşı 40 sene yalan söylemeyen insanın Allah'a karşı yalan uydurması düşünülemez. Bu söylüyorsa doğru söylüyordur. Her dudaktan dökülen buydu. Ebu Bekir böyle diyordu. Yasir böyle diyordu ammarın babası. Hatta Ebu Cehil böyle diyordu. Hatta Ütme böyle diyordu. Hatta Şeybe böyle diyordu. İnsanlara yalan söylemeyen, 40 sene yalan söylemediği halde sonra kalkıp Allah'a karşı yalan söylemesini izah etmek mümkün değildir. Ama benim arz etmek istediğim bu manada değil sadakat. Sadakat bir manada birine karşı sadık olma, vefalı olma, yürekten bağlı olma. Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'a sadakati gibi Cibril'in Allah'a sadakati gibi, Ebubekir'in Bekir'in Resulullah'a sadakati gibi, Ayşe-i Sıddika'nın Resulullah'a sadakati gibi, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Muhammed'e sadakati gibi. Ve ne kadar arzu ederdim ama yine de diyeceğim. Sizin Resulullah'a sadakatınız gibi, öyle olsun. Sizin Resulullah'a sadakatınız gibi. Cihanın refah adet kapıları açılsa bu kapıların hepsinden size buyurun çekilse ve baksanız ki o kapılardan hiçbirinin ardında Resulullah yok. Ayağınızı dileyeceksiniz, dileteceksiniz. Resulullah'ın olmadığı refah kapısından girmiyorum diyeceksiniz. Sadaka mihnet ve meşakkat dolu gibi yağar başına. Ana ölür, baba ölür, sarsılmaz. Himaye eden amca ölür, kolu kanadı kırılır, başına üşüşürler. Ayrılığın ne çabuk acısını hissettirdi amcacığım der. <gülüyor> Ebu Talif gibi, barına açacak, kanatlarını açacak himaye eden birisi kalmamıştır. Ayrılığın acısını ne çabuk hissettirdi, Aa, amcacığım derinler! Hicret! Hicret etmeden evvel her hususta destek olan mübarek ve muhterem zevcesi, hatice Kübra! Fakat o sonuna kadar sadıktır. Ebu Talib öler, ölür. hatice Kübra vefat eder, iftihalı daribaka buyurur. Taife gider, Yüz arar, çehre arar. Dırakşan, Hakkata aşina bir çehre arar ki, Ruhunun ilhamlarını ona ifade etsin. Kabeliden daha ekşidir. Taiflinin çehresi, Mekkeli insanın çehresinden daha ekşidir. Sineler daha fazla gayiz doludur. Gönüller daha fazla kin ve nefretle dolup taşmaktadır. Onun için, Gül atacakları başa taş yağdırırlar. Kapanıp öpecekleri ayakları taşlarla yarar kan akıttırırlar. Öyle kan akar ki gök titrer, arşi adam titrer, melekler titrer, dağ taş titrer. Melek yetişir, bu dağları başlarına koyayım isterseniz. Fakat o bir kenara çekilir, bir kenara çekilir, bir derenin kenarında. Allahümme, inni ashku ileika, zafaküti, whawan ala الناس. Ante Rabbi al-mustafifin, wa ante Rabbi ila man teklin. Allahümme, inni ashku ileika zafaküti, zafa urademi, kuvvetimi kaybedişimi sana şikayet ediyorum. Ben böyle olmamalıydım. Ayağımı yardırmamalıydım. Mahsun olmamalıydım. ''Başıma taş attılar diye kırılmamalıydım, durmalıydım, dayanmalıydım, direnmeliydim, kapının tokmağına dokunmalıydım.'' ''İnsanlar hor vahkir görüyorlar, beni hafife alıyorlar, taş yağmuruna tutuyorlar, başıma toprak saçıyorlar, gül atacakları başa tükürük atıyorlar.'' ''Bu halimi sana şikayet ediyorum.'' Onları sana şikayet ediyorum değil. Halimi sana şikayet ediyorum. En terabbul mustazafin. Zafımı idrak edenlerin Rabbisin sen. Bu arada en terabbi sen benim de Rabbimsin. Beni terbiye eden, peygamberlikle serfiraz kılan, bu günleri bana gösteren, karanlık günlerimde bana ışık tutan, elimden tutan, bu handikaplar içinde saat ona beni belli bir noktaya getiren sensin. ''Mürebbim sensin, ilham kaynağım sensin, ente Rabbul Mustad'afîn ve ente Rabbi'' Ve sonra sesini adeta indirir, ''İlâ men tekiluni. ''Beni kime bırakıyorsun Allah'ım?'' Bu söz öyle bir sözdür ki, evini sardıkları zaman, gayiz ve nefretler kustukları zaman, kapıyı zorladıkları zaman, Seyyidin Hazreti Mesih ''Allah'ım beni kime bırakıyorsun?'' demişti. Değişmeyen bir söz, kafir saldıracaktı, evi hâta suyu kas tertip yapacaktı ve içerideki de İlâ mentekiluni, ila bayidin ba'idin yetecehemuni, em ila karibim mellektehu emri Şu uzak diye geldim, beni tanımazlar bilmezler, belki yüz gösterirler diye geldim şu uzaklar ki, onlar bana yakından daha çok yüz ekşittiler, onlara mı beni bırakıyorsun? Yoksa yakınımda durup, ülfet içinde boğulan, beni tanımayan, tanımamaya kararlı olan... Tanımamışlardı. oğullarını Müslüman olanlarını ne takdir ederim bilemezsiniz. Ali'yi ne takdir ederim, Cafer'i ne takdir ederim, hatta Akil'i ne takdir ederim? İslam'a ermemesine rağmen Ebu Talib'i ne takdir ederim, Safiye binti Abdülmuttalib'i ne takdir ederim? Çünkü çayın, ırmağın, çağlayanın yatağında sadece taşlar bulunur. Bir çağlayana yakın olanlar taşlardır, çakıllardır, çok istifade edemezler. Siz de başka nur saçanların yanında yine öyle çok çakıllar görürsünüz. Hayat boyu kalırlar da yanında istifade edemezler. Çünkü onlar ülfet boğmuştur. Çünkü ünsiyetin paletleri altında kalıp ezilmişlerdir. Ve işte bu psikolojik ruh haletiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ülfetin boğduğu Mekkeliden kaçıyor. Belki Tayif'e bir şey anlatırım diyor. Ama onların yüzlerini daha ekşi buluyor. Başına taş yağdırıyorlar. Tükürük atıyorlar, toprak atıyorlar. Bu ızdırap insanının, dert insanının iniltileri. Ama sonunda ne diyor biliyor musunuz? İnlem ya يَكُمْ بِكَ bunu عَلَيَّ فَلَا Her şeye rağmen Allah'ım, eğer bana öfkeli değilsen, her şeye katlanırım ben, buna da katlanırım. Seyyid Nesim'i gibi, hançer ile yüreğimi yar, Settar senden dönmezem, ger beni yandırsalar, külüm otdan kavursalar, toprağımı savursalar, zaffar senden dönmezem, hançerine yüreğimi yar senden dönmezem. اِنْ yekun يَكُمْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيْهِ فَلَا Eğer bana öfkeli değilsen, gayri kâle almam hiçbir şeyim, umursamam hiçbir şeyi, der Allah Resûlü, neden? Çünkü o sadakat insanıdır, o Allah'a karşı çok sadıktır, bütün hayatını o sadakat içinde geçirir. Öyle bir sadakattır ki bu, bu danır adeta, etrafında filiz vermiş, fide vermiş, fide halinde meydana gelmiş, yüreğinin parçası, ciğer paresi, varlıklar danıp ondan alınırken Allah'a karşı ciddi bir sadakat hissiyle dişini sıkar ve dayanır. O şefkat insanıdır. ''Harisun aleykum'' diyor Kur'an. ''Harisun aleykum'' size karşı çok hırslı. Beş başı mamur, müslüman olmanız için yanıp tutuşuyor. <gülüyor> Neredeyse iman etmelerin, etmediklerinden ötürü Arkalarından bakıp intihar edeceksin, kendini öldüreceksin diyor. Size karşı o kadar haristir. Öyle bir şefkati vardır ki onun, bir karıncanın ızrabı eğer duyuluyorsa, duysa oturur ağlar onun başında. Nitekim yavrulara alınmış bir kuşun yavrularının bulunduğu yerde pervaz edip dönmesi karşısında beyninden vurulmuş gibi ızdırap çeker. Yem var diye aldatılan bir hayvanın aldatılması karşısında beyninden vurulmuş gibi ızdırap içine gömülür. Ve açından öldürülmüş bir kedinin ızdırabını ruhunda yaşar. Ve buyurur ki o kadın cehenneme girdi baş aşağı. Bu kadar şefkatli insan, bu kadar, bu kadar her şeyle ve herkesle alakalı bir insan. Budanıyor gibi sevdiği insanlar yanından alınacak, budanacak hiç kimse kalmayacak. Vefat ederken yanında tek filiz kalmıştı. 25 yaşında Fatıma. Sütten kesilmiş manasına gelen Fatıma. Bir tek o kalmıştı. Allah Celle Celalü hepsini almıştı. Ve hayatında bütün bunları göğüslemiş ama sadakatla göğüslemişti. Dünya koşup ayağının ucuna kadar gelmişti. Bütün debdebe ve ihtimşamı ile ona tebessüm ediyordu. Ama o son dakikalarının bir hasırın üzerinde, başının altında da yastık yoktu. Ama en mukaddes yastıklardan daha mukaddes bir yastık vardı. Âişe-i kucağı ve göğsü, başı onun göğsü üzerinde, onu dünyaya çağırıyorlardı. Ebu Bekir bize gelecek, ''Feda ke ve ummi'' diyecek. Anam babam sana feda olsun. Yel etme, eyleme, gitme öbür tarafa, gidecek varsa ben gideyim. Ayşe-i Sıddık'ı elinden tutacak, öbür aleme yelken açmaya hazırlanan rehberi, pi şuvası, Efendisi, Peygamberi ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'yı bırakmıyor gibi, tutup bağrına basıyor gibi, gitme ya Allah diyor gibi dua etmesine karşılık, o ciddi sadakat düşüncesiyle Allahum el-Rafiqa la'alâ, Allahümme el-Rafiqa la'alâ. El la Öyle bir sadakat içinde yaşadı ki, dünyanın debdebe ve ihtişamı karşısında ne başı döndü, ne bakışları bulandı, ne de ona meyil etti. Yıllar sonra Ayşe-i Sıddık'a bir eski urba çıkaracak, Allah Resulü'nün hatıralarını dinlemeye gelenlere, işte resul ve sellem göğsüme dayalı, bir hasır üzerinde vefat ederken, şu urbalar içinde vefat ediyordu, diyecek ve inleyecektir. Er-Rafiqala alâ Allah'ım er <gülüyor> Allah'ım, Allah yerde tavzif ettin, vazife gördürdün, vazifen bitti. Bana dedin ki, el-Yevme ekmeltu lekum dînekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Dini tamamladım. Nimetlerim de artık tas tamam. İslam'dan da razı oldum. Gayri demek benim vazifem kalmadı burada. Öyleyse hicran ciğerlerimi yaktı bitirdi. Al beni nezdine. Al vuslatına. Vuslat ateşiyle yanan Allah Resulü. Allahümme ar-Rafiqa'l-Alam. Refik-i yeter. Yerdeki yakın dostlara yeter. Artık dostun alasın. Meleği alanın sakinleri, o sakinlerin mesnedi, melceği, mencası, Allahım sana, maksudum, mahbubum, matlubum, Allahım sana diyecek, Allahım merrifikal ala, sadakat, İslam'a sadakat, ruhun billorlaşması, sadakat potasında gerçekleşir. Ruh gücünü kazananlar. Derin bir buğda ulaşırlar, Cibril'in kanadını yakalamış olurlar. Değil onunla dünyaların afakında pervaz edip uçmak, mahşerin dehşetini dahi onunla geçerler. Geçerler de hesabın tozu toprağı ayaklarına bulaşmaz onların. Sıratı geçerler de cehennemin alevini bile görmezler. Öyle bir kanatla geçerler ki meleklerin uçtukları rotada uçarlar, uçarlar. Hiç aya, hava boşuğuna rastlamazlar onlar. Hava boşuna rastlamadan, güm diye bir yere gitmeden, hiçbir çukur görmeden Allah'ın inayet ve keremiyle şahlanır. Cennetlerin hem de firdevslerine uçarlar. Allah uçursun. Zor şey değildir sadakat. Oruç tutarak sadakatınızı israr ettiniz. Ediyorsunuz, edeceksiniz. Kur'an'a dilbeste olmakla sadakatınızı israr ettiniz. O'nun uğrunda sizden can istense verir misiniz, vermez misiniz? Bin canımız olsa feda olsun. Hakikati Kur'aniye'ye bin canımız olsa feda olsun. Hz. Muhammed Mustafa'ya bin canımız olsa feda olsun. Ve bilemiyoruz ona bağlılık. Ara sıra belki seziyor, ara sıra sezdiğimizde belli bir ölçüde burnumuzun kemikleri sızlıyor. Allah'ım bunu terbiyesizlik sayıyorsan. Ben bir cisim varlığım, bir beden varlığım, beden varlık, bedeni varlık, bedeni varlık has şeyleri yapıyor. Seni de ara sıra anarken vallahi burnumun kemikleri sızlıyor. Ama bir terbiyesizlik bu. Ben bir terbiyesizim ama sen sultanlar sultanısın, terbiyesizliğimi mazur gör. Bu cemaatle beraber beni bağışla, cennetlerin ve firdevslerinle şerifi rast Günümüz sizden sadakat bekliyor. Sadakatla şahlanacaksınız. Sadakatla ruha kendi gücünü kazandıracaksınız. Fitne ateşlerinin üzerine yürüyeceksiniz, söndüreceksiniz. Kanıyan İslam aleminin yarasını, onulmaz yarasını inşallah, iyi edecek. Kanını dindireceksiniz. Bunlar sizi bekliyor. Beklemeyin başkalarından bu yaraya sargı saracak insan. Beklemeyin başkalarından bu yangını söndürecek itfaiyeci. Zira aşağı yukarı bir iki asırdan beri yangın devam ediyor. Ne kalkan var, ne de koşan var. Kimse koşmadı. Akif'in bülbül şiirini yazdığı günlerde eşin var, Ahşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? nedir derdin dediği, inlediği günlerden. Diriler imdada koşmadı, bari baba kalksan koş der. Baba mezardan kalkacak, senin yangının imdadına koşacak. Koşar, ruhaniler de koşarlar, koştursun Allah Celle Celaluhu. Demek ki yangını söndürmek için kimse koşmadı. İnsanlığın imdadına kimse koşmadı. Onu sadakatınla sen söndüreceksin. Ve emniyetinle güven telkin edeceksin evvela. Ruhun diğer bir dinamiği güvendir. Allah mümindir. El-mü'minul müheyminul aziz el-cebbar. Emniyet verendir, imanın kaynağıdır, imandaki yümünü bereketi yaratandır, Cibril emindir, Kur'an diyor muta'in semme emin, Hz. Muhammed as-sâdikul va'dil emin, emindir. Sizler de mü'minsiniz, sizler de eminsiniz, emniyetin kaynağısınız, emniyet, güven, İman, itimat etme, tevekkül, teslimiyet hepsi bu emniyetten, güvenden, emanetten meydana gelir. Sadakattan sonra emanet, emanette emin olma, inliye inliye çağınızın büyük dımağı, emanetini alacağın güne kadar bizleri emanette emin kıl der ve inler. sadakattan sonra emanet. Emanette emin olma. İnliye inliye çağınızın büyük mağı. Emanetini alacağın güne kadar bizleri emanette emin kıl der ve inler. Emanet. Emniyet kelimesini deceksiniz. Hırsıza, uğursuza kimse güvenemez. Fırsat bulunca saldırana kimse güvenemez. Kimse itimat edemez. Şimdiye kadar her şeyi garatta, talanda, yağmada gören, mazlumları ezen, zayıfları ezen, onların kafa taslarında şarap içen, keyif çıkaran, hora tepen, zalime kimse güvenemez. Siz hiçbir zaman öyle olmadınız, milletiniz hiçbir zaman öyle olmadı. Siz emniyetin, emanetin, güvenin insanları olacaksınız. Cibrilü Emin gibi Emin olacaksınız, Muhammedül Emin gibi Emin olacaksınız, Ebu Beyda gibi Emin olacaksınız, Emin olacak emniyetle gönüllere gireceksiniz. Sonra millet kapılarını size açacak. Millet hırsızdan, uğursuzdan çok korktu, gözü korktuğu için artık Emin bulmadığı kimseye kapısını açmak istemiyor. Sizden ne diyor musunuz? İlk İslam halifesine kapılar, halifelerine kapılar kılıç zoruyla açıldı. Siz zannediyor musunuz? Emevilere kapılar kılıç zoruyla açıldı. Siz zannediyor musunuz? O sultanım Selçukilere kapılar kılıç zoruyla açıldı. Siz zannediyor musunuz? devleti aliye i aliye kuranlar, Yükseltenler ve yaşatanlara cihan kapıları kılıç zoruyla açıldı. Mümkün değildi. Siz görüyorsunuz ki kılıç doruyla kapı açmak çok zor. 14 sene evvel kılıç doruyla Kıbrıs'ın yarısının veya çeyreğinin kapısını açmaya kalktık. Yarı yarıya açtık. Başımıza gayle açtık ve hala kapatamıyoruz o gayleyi. Zannediyor musunuz kolay bu iş? Ama o günde orada cuan yapan Mehmetçi anından öper. tepcil ve takdir ederim. Çünkü o da Toyunda olduğu gibi yine mazlumun imdadına koştu. Orada çiğlenen insanın imdadına koştu, oradaki yangını söndürmeye koştu. Benim derdim o değil. Canın kapısı zor karşısında, güç karşısında, kuvvet karşısında açılmaz. Emniyete açılır. Onu zorla, güçle, kuvvetle açsalar bile süper bir güç can havliyle sarsılıyor ve yıkılıyor. Habire ha, aynı dini paylaştığı milletler bile kopuyor, kopuyor, kendinden gidiyor. Demek ki zorla, güçle, kuvvetle bir şeyi bir arada tutmak mümkün değildir. At üzerinde, uçak yok, deve üzerinde, İstanbul'da duracak Fizan'da dört asır, bir yüz sene, iki yüz sene, 300 sene, 400 sene nizam ve asayişi temin edeceksin. Hem nasıl temin edeceksin? Bütün Osmanlı döneminde, işteki başkaldırmalar karşısında vefat eden insanların sayısı, tanzimattan bu yana Anadolu'da vefat eden insanların sayısının yarısı kadar bile değildir. Öyle asayiş ve nizamı temin edeceksin. Kimsenin canını yakmadan, kimsenin burnunu kanatmadan Oysaki yine dış tahriklerle celal isyanları olmuştur. Dadaloğlu bir baş kaldırmıştır. Köroğlu bir baş kaldırmıştır. Başkası bir baş kaldırmıştır. Ve işte Yençeri durmadan baş kaldırmıştır. İlim denince baş kaldırmıştır. Teknik denince baş kaldırmıştır. Matbaa denince baş kaldırmıştır. Ve Yençeri daima kazan kaldırmıştır. Buna rağmen dört asır asayişin temini Nizam, emniyet ve güvenin tesisi, zannediyor musunuz, kaba kuvvetli oldu. iyi ve katip eden, telkin edilen emniyet ve güvenle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emindi, emniyet telkin etmiş gönüllere girmiştir. Cahiliye döneminde, halkın cahiliye döneminde, emin olarak kanınan insan, peygamberlikle serfiraz olunca, bu insanın emniyetsizlik yapması düşünülemez dediler ve etrafında halakalar teşkil ettiler. Zira o sadakati gibi emniyeti de eskiden getiriyordu. Öyle emindi. Evvela Allah'a çok itimadı vardı. Cibril'e itimadı vardı. Ve sonra da halka karşı itimat edilecek bir kaynak, bir itimat kaynağı halinde yaşamıştı. Herkes ona güveniyordu. Genç kızlarını rahat ona teslim edebilirlerdi, onun idealindeki de oydu. Hanımlarını ona teslim edebilirler. Bir yere giderken, askere giderken, kapılarının anahtarlarını ona verip, evim, çoluk çocuğum sana emanet Ya Resulallah diyebilirlerdi. Çünkü bir gün, hayatı seniyelerinde tek defa, tek defa, bir gün bir kapının haksız yere açıldığı, kapıdaki kilidin çözüldüğü ve evde ırzın ve namusun çözüldüğü duyulunca o kadar sarsılmış, o kadar ürpermiş, o kadar vicdanında acı duymuş ki arkadaşlarınız cephelerde düşmanla yakapaçı olacak, savaşacaklar, siz tekeler gibi, aynen bu tabirdir bağışlayın, tekeler gibi evlerinize girecek, nefsaniyetinizin altında kalacaksınız, ezileceksiniz. Cinsi arzularınız itibariyle tatmin yollarını araştıracaksınız." demiş ve ızdırap duymuştu. O emin insandı. Emniyetin dışında da adeta hiçbir şey bilmiyor, daha doğrusu her şeye kapalı yaşıyordu. İşte bu güven, bu emniyet, ona cihanın kapılarını açtı. Ondan sonra gelenler de her yerde emniyet ve güveni temsil ettiler. Necranlı Hristiyanlar geldiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübahele dediğimiz, İsterseniz gelin bir mesele üzerinde sizinle yeminleşelim. Hani yer yer benim yaptığım gibi, eğer bizler, şu Kur'an'ın etrafında toplananlar, Allah ve Resulullah diyenler, hak yolda isek, bu millet, bu ülke, bu topraklar yararına düşünüyor isek, Allah bizi fayda etsin. ...yok ülkeye, toprağa, vatana, millete ve milletin geleceğine, sineğin kanadı kadar zararımız varsa, var mısınız diyelim, Allah canımız alsın, bizi perişan etsin, yoksa, yoksa bu işi böyle görenleri etsin, ben beddua etmediğim için demedim, demeyeceğim, öyle demişti. var mısınız Necranlı papazlara, var mısınız? Çoluk çocuğunuzu, hanımlarınızı, aile fertlerinizi çağırın şuraya. Elimizi isterseniz sizin kitabınızın üzerine koyalım. Ama isterseniz siz ona ben de benim kitabımın üzerine koyayım. Ve yemin ederim, kim yanlış yoldaysa Allah derbeder etsin. Günümüzdeki insanlardan çok insaflıydı onlar. O necranlı papazlar dediler ki bu adamın söz, vaziyet, tavır ve gidişatına bakılırsa, doğru söylüyor. Vallahi gittiğiniz zaman evinizin, barkınızın, çoluk çocuğunuzun başına yıkılmış olmasını görmek istemiyorsanız, böyle talihsizce bir yemini yapmayın. Ben bugün, bugünün kafir ve zalimlerinin meseleye bu derece akıllıca ve insafla yaklaşacakları kanaatına iştirak edemeyeceğim. O kadar insaflı olamayacaklardır. Geriye dönmüş gelmişlerdi ama gelirken şöyle demişlerdi. Bize hakkıyla emin bir adam gönder. Öyle bir adam gönder ki içimizde emniyet ve güveni temsil etsin. Bize duyurmak istediğin şeyi duyurday gibi bir şeydi bu. Allah Resulü hiç tereddüt etmeden herkes öyle tanır, kimi nereye koyacak öyle bilirdi ki hiç tereddüt etmeden Öyle bir adam gönder ki, biter bitmez. Allah Resulü'nün dudaklarından hemen ya harfi çıktı. Ya Ebu Ubeyde kum dedi. Ebu Ubeyde kalk. Hâze emin, hakkal emîn. İşte bu tas tamam emin bir insandır. Ebu Ubeyde çok az kaldı. Necranlı Hristiyanlar, etekler İslam'a ait cevherlerle dönüyorlardı. Öyle gönülleri fethetti ki, Bizans tarihi yazıyor. Heraklius Antakya'dan ordularıyla kalkıp Şam üzerine gelince, bütün Hristiyanları topladı, şöyle dedi. Sizden cizye almıştık. Bunun manası bizden de alınan vergiler gibi bir vergidir, devlet vergisi. Ben bu vergiyi alırken sizin ırzınızı, namusunuzu korumayı tekefül etmiştim. Sizi dış saldırılara karşı koruyacaktım. Ama yanımda benim az birlikler var, küçük birlikler var. İmdat gelir mi gelmez mi bilemeyeceğim, ben bununla sizi koruyup koruyamayacağımı da bilemeyeceğim. Onun için bana verdiğiniz vergileri dirhemi dirhemine, santimi santimine iade ediyorum, alın bunları. Bunu benim yanımda tutmam bana helal değildir, Allah sorar bunu bana. O dağıttı aldığı çizgeleri, emniyete bakın, emniyet telkin etmeye bakın, gönüllere girme yolunu bulmaya bakın. Bu sözler karşısında ne olurdu, ne olmasını beklerdiniz? Şu oldu, papazlar kiliselere doldu, Zebur'dan ayet okudu, İncil'den ayet okudu, el kaldırdı ve yalvardılar. Allah'ım Seyfullah başımızda olsun, Ebu Bey de başımızda olsun, ama Bizans simparator olmasın, dediler. Güvene kapılar açılıyordu. Devletlerin kapılarının sırlı kilitlerini çözen, Güvenin sırlı ve sihirli anahtarıydı. Bu sırlı ve sihirli anahtar, ona haşa maymuncuk demeyeyim. Ama onun gibi hangi kapıya yanaşırsa onu ardına kadar açıyordu. Gönüllerin kapıları ardına kadar açılıyor ve herkes İslam'a evet diyordu. Güven vardı. Ebu Bey de ümmetin eminiydi. Emanet adamıydı. Onun için alem de ona güveniyordu, güven telkin etmişti. Murat Hudavendigar emniyet adamıydı. Edirne'nin etrafında dolaşırken fetih için. Edirne bağlarından bunu Edirne'de kaldığım zaman Edirnerilerden elli defa dinlemişti. İhtimal, Edirne tarihini yazan meşhur Profesör Badi Efendi naklediyor. Bağların içinde dolaşırken askerleri üzülmüyorlar. Nasıl olsa fethetmişler. Ama Edirne daha teslim olmamış. Nasıl olsa içine girdikleri her bağ onların. Hünkar bundan haberdar olunca emir verir. Yedikleri üzümün fiyatı o bağlarda üzüm dallarına, salkımlarına bağlanır. Çaşıt maksadı, çaşıtlık maksadıyla askerin içinde bulunan papazlar, ruhbanlar askerin bu durumunu görünce kendi manastırlarına döner ve baş papaza şöyle derler. ''Aziz peder, bunlara karşı kapıları kapalı tutmanın hiçbir manası yok, ardına kadar kapıları açın, gittikleri her yere emniyet ve güvenle gidiyorlar.'' Kim bilir koca hünkâr askerlerine ne hitapta bulundu, nasıl onları kınadı, nasıl bu meseleyi onların yüzlerine vurdu. Başka bir şey düşünmüyordu ki, başka bir şey düşünseydi o seviyede velayeti yakalamazdı zaten. Her iki tekrirde Kabe'yi görerek namaz öyle duruyordu. Ve sırt sındığında ordusunun zaferi için bu büyük zafere bir kurban gerek diyor. İbrahim Halil olmak için İsmail'i kurbana götürdü. Abdülmuttalip soyu bir şeref kuşağını tutmak için Abdullah'ı alıp kur kurbana götürdüler. oğullarından biri bir şeyi kurbana götürdü. Ve bir kurban meselesi var. İslam ordusunun zaferi için bir kurban gerekiyorsa şu sözleriyle onu ifade etti. Allah'ın İslam ordusunu aziz eyle, beni de şehit eyle. Dediği olmuştu, doğru olmuştu. İslam ordusu yar olmuştu. Milos Kopiloviç'in talihsiz, bahtsız hançeriyle koca hünkâr şehit olmuştu. Emniyet telkin etmiştir, emanete kapılar açılıyordu ardına kadar, güveniyorlardı ve o güven hissiyle en vahşi, en bedevi, en gayri meden insanlar arasında siz tutunabiliyor, durabiliyor, ruhunuzun ilhamlarını duyurabiliyordunuz. Müslüman oldu, en çok Müslümanlaştırma hareketi dört halife, sonra Emeviler, Sonra fütursuz söylüyorum, sizin altın soyunuz Osmanlılar döneminde olmuştur. Denebilir ki bugün Bulgar mezalimi altında inleyenler, Yunan mezalimi altında Gümölcüne'de, İskeç'e'de, dün Kavala'da, öbür gün Cuma balada, bilmem daha nerelerde inleyen insanlar hep o dönemde La ilaha illallah, Muhammedur Resulullah demiş. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in serzakirlik yaptığı halkaya iştirak etmişlerdi. Senin altın soyunun nuru eli sayesinde kılıç bu hak meselesine engel olmayanlara karşı olmak isteyenlere karşı sadece caydırıcı bir vazife görüyordu. Kılıç değildi ve bu iş kılıçlı olmazdı. Gönüller kılıçla açılmazdı. Kılıçla açılan gönüller arkadan kapanıyor. Emniyetle ve güvenle, dedesinin şanlı dedesinin yaptığı şeyi Kanuni Sultan Süleyman, o ne hükümranlıktır. Ben yeni onun hükümdarlık yaptığı sürede yaşı doldurdum, düşünün ki 46 sene zirvede bir devletin zirvesinde bulunacak. Fakat bu debdebe, bu ihtişam, Fransa eyaletim, İngiltere eyaletim, Hindistan vilayetim, Arap yarımadası vilayetim, bütün mağlup memleketleri eyaletim dediği dönemde başı dönmeyecek, bakışı bulanmayacak, sarhoş olmayacak, askerleri haram horluk yaptığından dolayı hakkı Hristiyanlara karşı ödeyecek. Ve müthiş bir seferinden ve zaferinden dönünce gurura kapılmamak için o gece delhizle yatağının serilmesini emredecek. Muhteşem kanuni, Amerika'da, Fransa'da sergileri yapılıyor. Bence muhteşem kanuninin altın nesli. Bir gün kanuni sergisi yapacaksa şayet, onun delhizle yatağını serip, o anı tablolaştırmalı. Çünkü kanuniyi muhteşem yapan o tablodur. Ve siz, Emniyetin o yanını alacaksınız. Ruhunuza bir kanat yapacaksınız. Bir kanatla cibrilleşen, ikinci kanadıyla cibrilin yanında Mikail'e de dayanacak. Bütün handikapları öyle aşıp geçeceksiniz ki hiçbir hava boşluğuna, hava boşluğu değil cehennem boşluğuna rastlamayacaksınız. Berzah boşluğuna uğramayacaksınız. Kandan irinden deryaları uçuyor gibi geçeceksiniz. Hayran edeceksiniz. Allah muvaffak eylesin. Emanet arz ettim. Ruhun dinamiklerini arz ediyorum. Şecaat ve cesaret. Korkmama, ürpermeme, fütursuz olma, kainata meydan okuma, yine söz sultanı, ağzın şeker şerbet yesin. Bugün neye maliksek seninle erdik ona. Sen, başlarımızda bir taç, taclarımızda sorguç oldun. Senin sözlerini mayalayıp mayalayıp anlatıyoruz. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre her şeye karşı dayanabilir. İman bir nur kaynağıdır. Ona siz sahipsiniz, maliksiniz. İman bir ışıktır. Ona siz sahipsiniz. İman bir kuvvet kaynağıdır. Ona siz sahipsiniz. Ve imanınızın ölçüsüne, derinliğine göre, dehrin hadiselerine meydan okuyabilirsiniz. Cihanlar bomba olsa, başınızda patlasa, yer şak, şak olsa, yarılsa, mamalar, nehirler halinde fışkırsa ve saman çöpü gibi sizi alta sürüklese bir tarafa. İhtimal ki, Allah'ın hayret veren bir icraatını hayret ve takdir içinde seyredecek. Ma azeme şe'nek diyeceksiniz. Senin şanın ne yüceymiş Allah'ım. Sen ne büyükmüşün Allah'ım diyeceksiniz. Siz imanda bu ihtişama sahipsiniz. Yeryüzündeki yeşili, pembesi, mavisi, turuncusu sizi sindirmeyecek. Çünkü siz Belli bir güç, belli bir kuvvet karşısında pusmuş ve siz sizsiniz. O, her gün beş defa, ahdü peyman halinde söylediğiniz, sözde ifade ettiğiniz zatın güç ve kuvvetidir. La ilahe illallah, vahdehu la şerikele, lehu'l murk, ve lehu'l hamd, ve huve kulli şeyin kadir <gülüyor> O, her şeye kadirdir. Ona ağır gelecek hiçbir şey yoktur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, sultanları gedâ ceda, gedâları sultan yapar, azizleri zeliil zeliillere aziz yapar. Kulillahumma Malik al Mulk, teâtil Mulkem antaşa ve tenzgul Mulkemim antaşa. Bunu da benden ahdı peymanıma bir sadakat ifadesi olarak kabul buyur. Kulillahumma Malik al Mulk, teâtil Mulkem antaşa. وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء خدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحية من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب İlahi, İlahi Malikülmülkum diyorsun doğru amanna Hakiki bir tasarruf var mıdır insan için? Asla. Eğer almışsa bir millet edip bir mülkü istila, eğer vermişse bir millet bütün bir mülkü bir perva, alan sensin, veren sensin, senin hükmündedir dünya. Ruhun şad olsun akiz, makamın cennet olsun. Mülk onun dilediğine verir, aziz eder. Dilediğinden alır, zelil eder. Allah tutmazsa kimse duramaz. Allah desteklemezse kimse ayakta kalamaz, Allah mezca ve menca olmazsak kimseyi Allah ifrah etmez. Binaenaleyh, siz ters edilmeyen bir güce, bir kuvvete sahipsiniz. İşte bununla bilenin, güven ve emniyetle bilenin, Allah'ın in emni inayet ve keremiyle ve sonra şecaatle cesaretle şahlanın, dünyaya meydan okuyun. Kur'an'ın elmas düsturlarıyla, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi sallamın pırlandadan sözleriyle, soyunuzun bıraktığı mübarek değerlerle ve kıymetlerle, Şahlanın Allah'ın inayet ve keremiyle, hütürsüz hareket edin. Karşınızdaki şeyler hayal gibi çöküp gideceklerdir. Şimdiye kadar sizi aldatan şeyler yalancı seraptan ibaretti. Bırakın taklitçiliği, kendiniz olun. Kendi ayaklarınız üzerinde dolaşın, kendi ellerinizle tutun, kendi gözünüzle bakın, kendi kulaklarınızla duyun, kendi ilminizle yapın, atın müzehrafatı, kendiniz olun, kendi ilim dünyanızı kendiniz kurun. Ve onlara medyuniyetten kurtulun, onlara dilencilik yaptığınız sürece boykotlar yaparlar, doğal gazınızı keserler, petrolünüzü keserler, cevherlerinize konarlar öyle bir güç kazanın öyle söz sahibi olun ki siz sözü söylerken sikkeyi de siz kesin tura'yı da siz basın gözünüzün içine baksınlar muhasenede sizi dinlesinler. sözü siz söyleyin şiirin kafiyesini siz koyun Cesaretli olacak iman bu cesarete ciddi bir kaynaktır siz bu kaynağa sahipsiniz kullanın Allah aşkına bu kaynağı Heraklius'un ordularından kaçan bir kumandan imparatorun hitabı karşısında sarsılmış şöyle diyordu Hükümdarım bunlara karşı savaşmak mümkün değil Dikkat edin Zira ölümden kaçtığımız gibi ölüme doğru koşuyorlar bunlar Hayatı sevdiğimiz kadar hayatı istihkar ediyorlar Biz yaşayalım diye geberirken onlar ölelim diye yarış yapıyorlar Ve işte İki güç, iki kuvvet arasındaki muazenedeki keyfiyeti budur. Ben sizin vicdanlarınızda bunu görüyorum. Bir ay evvelki sohbette ama Ramazan değildi. Sinem belki oruçla bu kadar durulmamıştı. Ama belki sizin ilhamlarınızda o gün meseleyi daha iyi anlatmaya Allah muvaffak kılmıştı. Sizin temiz sinelerinizde ve simalarınızda bunu görüyorum. Çünkü siz bu mevzuda en büyük kaynağa sahipsiniz. Allah'ın inayet ve keremiyle korkmayacak, hütur getirmeyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman başına topuyla, tüfeğiyle o gün yoktu ama bugün olsun top tüfek tankıyla, tayyaresiyle, uçak savarıyla 16'larıyla, 17'lerıyla, 18'lerıyla, 19'larıyla ışık hızıyla, hareket eden silahlarıyla, güzelleriyle orta menzillisiyle kısa menzillisiyle uzak menzillisiyle topuyla tüfeğiyle ne becesiyle karşınıza dikilseler bile fütur getirmeden vallahu yahsimu keminennas Allah'a itimat edin Kur'an diyor. Allah seni koruyacaktır. Allah'a itimat edin. Allah sizi koruyacaktır. İnallaha la yahdil kavmel kafirin. Allah kafir bir kavme size el uzatma fırsatını vermeyecektir. ''Size ellerini uzatamayacak, size zarar veremeyeceklerdir.'' Kabe'nin duvarının dibinde namaz kılıyor. Bu ne fütursuzluktur. Yüz tane Ebu Cehil, gözleri gayizle dönüyor. İçleri nefret dolup taşıyor. Bıçaklar nefretle bileniyor. Kılıçlar yukarıda kinle kavisler çiziyor. O fütursuz, Kabe'nin duvarının dibinde başını secdeye koymuş, سُبْحَانِكَ مَا عَذَمَا diyor. Sen ne bilsin Allah'ım? diyor. Başına kocaman bir deve işkembesi getirip koyuyorlar. 70-80 kiloluk bir deve işkembesi. Ve başını, canım çıksın, Allah'ın semaları kadar aziz başını bu pis, bu ağır yükün altından kaldıramıyor. Kaldıramıyor, kimse de onu kaldırıp atmaya cesaret edemiyor. Belki orada Seyyidine Hazreti Ali vardı, var mıydı yok muydu bilemeyeceğim. Belki uzaktan bakan zayıf sahabiler, mukavemet edemeyecek kadar zayıf sahabiler vardı. Ama orada ilişilmez diye, ilişilmezlik gücünü, kuvvetini kullanan Fatıma Validemiz, öyle diyorlar. Kaç yaşındaydı bilemeyeceğim. Belki sizin içinizdeki en küçükten daha küçüktü. Çünkü o evlendiği zaman 15 yaşında ancak vardı. Mekke'de, o dönemlerde de, ihtimal ki, sekiz dokuz yaşındaydı. Henüz gelişme çağında, bir kız çocuğu geldi, bey ittirdi, o da başını kaldırdı. Başına değişik şeyler bulaşmıştı. Bulaşmıştı, ve ben hikaye ederken bile onları söylemek istemiyorum. Hiçbir zaman, onun yüzüne tükürük atıldı demedim. Atıyorlardı, başına, sağına, soluna ama, çünkü diyemem. Burada, eğer ruhaniyetiyle karşımda duruyorsa diyemem. Bulaşmıştı çeşitli şeyler. Ama elmas, çamura düşmekle kirlenmezdi ki. Onlar kendi ellerini kirletiyorlardı. İtti ve anamın gözleri doldu. Çocuk ile ağlıyordu, çıkıra çıkıra. Teselli için ona şöyle dedi. Ağlama kızcağızım, Allah babanı zayi etmeyecektir. Allah, babanı zayi etmeyecektir. 14 asır bu hakikate tercüman oldu, onu söylüyor. Sinelerinizde hala dipdir, canlı görüyorsunuz, sizinle beraber yaşıyor gibi. Gözlerinizi kapasanız, bu mübarek soluklarınızın yüzünüze gelip çarptığını hissedeceksiniz adeta. O kadar yakın, o kadar içli dışlı, o kadar onunla bütünleşmiş vaziyettesiniz. Kim yaşıyor, kim öldü, onu siz takdir edin. Ölen onun hasımlarıdır. Ölen ona düşmanlık yapanlardır. Mana adını arkada bir şey bırakmadan bir kütük gibi yuvarlanıp cehenneme gittiler. O gönüllerimiz taht yaşıyor. Muhabbet bir Süleyman'dır. Gönül tahtı revan olmuş. Buyur dedik ya Resulallah. Gönüllerimiz sana taht olsun. 63 yaşına kadar Mekke'de Medine'de yaşadın, gayrı bundan öte, dünyaya gelen herkes gönlünü gönlünün kapısını açacak ve sen orayı tahdip üzerine oturacaksın, en aziz misafirimsin. Ben onun getirip vazettiği edebe muhalif bir şey yapınca, müheymin, rakip, hazır ve nazır olan Allah'tır. Fakat gönlümde Resulullah'a ayırdığım yer itibariyle kendi kendime, Resulullah'a karşı ne kadar da ayıp oldu derim. Gönlümde ona yer vermişsem, ona karşı ne kadar da ayıp, ne kadar da saygısızlık oldu derim. Allah, babanı zayi etmeyecektir. Rahatlıkla diyebilirim size veya size sorayım, diyebilir miyim size? Allah sizi zayi etmeyecektir. Diyebilir miyim size? Allah sizi zayi etmeyecektir. Sadakat ister, emanet ister. Resulullah gibi şecaat, cesaret ister. Pek yüreklilik ister. Korkusuzluk ister. Korkmayan, korkmayı hayatta için gömmüş Hayder-i Kerrar onu anlatırken şöyle diyor. Ruhun dinamikleri. Nahnu naluzu bir Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz başımız sıkıştığı zaman Resulullah'a sığınırdık. Uhud bir fırın gibi kızışınca melce mence olarak Resulullah'a sığınırdı. Hüneyn'de durum sıkışınca Resulullah'ın etrafında toplandık. Allah Resulü'nün öncü kuvvetleri, keşif kolları çözülmüştü. Gele gele kime kadar geldi? Merkezi tutan Resulullah'a kadar. Ona çarpınca Resulullah o bozgunu kendi cephesi adına olan o bozgunu göğsünde eriti vermişti. Birdenbire meydanı şu sözler doldurdu. Ene'n nebi, la kadib. Ene Abdulmuttalib la kadib diyordu. Ben Allah'ın nebisiyim. Bunda yalan yoktur. Ben Abdulmuttalib'in torunuyum.